Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Bu hafta çok özel bir mahalleye gidiyoruz ve çok özel bir ekip ile birlikteyiz. Mahalle 5366 sayılı yasaya kurban ettiklerimizden birincisi. Hakkında önce yenileme alanı ilanı ve hemen ardından acele kamulaştırma kararı çıkartıldı. Ki yasalara göre bu karar ancak savaş ve büyük afet gibi özel şartlar altında alınır. Ama yasalar da artık rantın hizmetinde Birer ikişer araçsallaştırılıyor. Evet 5366'ya dönersek sulukuleden bahsettiğimizi anlamış olmalısınız. Zaten yasa sulukule Kule Tarlabaşı yasası olarak da tanımlanmakta. Sulukulenin ardından Toklu Dede Tarlabaşı Süleymaniye yıkımlar başladı. Diğer tarihi alanlar sırada. 5366 sayılı yasa 2005 tarihli bir yasa. Tamadığı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların korun yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun. İsminde koruma ve yaşatma var. Ancak nasıl bir kanun ise o kültürü yaşatan insanlara uygulamalarında yer yok. Oysa somut olanın yanında somut olmayan kültürel miras ve değerler de vardır. UNESCO kriterlerinde somut olmayan kültürel değerler yer alır. Kültürü yaşatan insanların, mekan ile özel ilişkilerine de yasada hiçbir yer yok. Varsa yoksa, şık binalar, şıkıdım mahalleler. Oysa var olmanın yeri mekan ise, biçimi kültürdür. Mekan ve kültür, birbirinden ayrılmayan iki kavram, birbirlerini karşılıklı besleyip şekillendiren iki varlık. Hele varlığınızı biçimlendiren kültür, mekandan besleniyorsa, mekanın darmadağın edilmesi, Kültürü de yerle yeksan eder. bugün tamamen dozerlenmiş, nüfusu zorla tahliye ile yerinden edilmiş, insanları yerlerinden, vatanlarından koparılmış, bambaşka bir mekana dönüştürülmüştür. Kültürel miras, beş yıldızlı villa rantına kurbandır. Mihrimah Sultan Camii yeni projenin sık binaları ve daracık mekanları arasında nefessiz. Surların tepesinden arsız villalar kafalarını uzatmakta. Gidin ziyaret edin. Yenileme, koruma bu mudur? Mahalle rengini, müziğini, sesini yitirmiştir. Kent de elbette. Kent de rengini, sesini, müziğini yitirmiştir. Sosyolog Sharon Zuck'in New York anlattığı, New York'taki soylulaştırmayı anlattığı son kitabı Naked City'de, Bir kenti kent yapan binaları değil de insanları ise gittiklerinde ne olur diye sorar. Ve yanıt acıdır. Kentin ruhu ölür. Kule Villa AVM, İstanbul ruhunu yitirmekte. Ama bunu nereden bileceğim? Evet, böyle soruyorlar. Bu yolları çizip birinin sonuna ulaşamayacak olursam eğer, buralardan çekip gideceğim. Duydun beni. Evimde aylık yedi kişi 500 lirayla geçiniyorum. Ama bunu nereden bileceğim? Evet, hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Sulu Kule'nin yıkılmasıyla dağılan... Roman topluluğun gençlerini ve çocuklarını bir araya getiren Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi yöneticisi Funda Oral ve rap grubu Tahribat-ı İsyan bugün bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Londra'dan yeni döndünüz. Evet, heyecanlı bir deneyimden geldiniz hepiniz. Breaking Convention Festivali'ne davetliydiniz. Bu deneyimi paylaşacaksınız ama festivale gelmeden önce Funda sana sormak istiyorum. Tahribat ve isyan nasıl oluştu ve Sunukule Çocuk Sanat Atölyesi ile sonra nasıl yoluna devam etti? 2007 senesinde biz mahallede çalışırken ve yani yıkımlara karşı oraya gitmiştik ama orada olduğumuz <gülüyor> müddetçe oradaki çocukları Aileleri, hı. oradaki hayatı çok yakından tanıma fırsatı bulduk. Ee, ve e, oradaki çocuklardaki yeteneği, isteği, müzik yeteneğini gördüğümüz andan itibaren de hep bunlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, Cihan bir kısmını sen de biliyorsun hı -hı, biliyorum, zaten. Biliyorum, Birlikte hı. çalıştık pek çok zaman. Ee, Asili de o zaman tanıdım hı -hı, ben aslında. Ee, 2000 e, 2008 senesinde şimdi 19 yaşında demek ki 4-5 senedir aslında birlikte bu rap macerasının içindeyiz. Ben hip hop kültürüne çok yabancıydım. Ama e, mahalledeki müzik kültürünün bu şekilde e, dönüşmüş olması e, çok ilgimizi çekti o zaman da. Biz asili tanıdığımızda Asil bütün cezanın parçalarını ezbere nefessiz söylüyordu. <gülüyor> ondan sonra daha sonra onlar kendi gelişimlerini anlatırlar hani evet, ben ilk tanıdığım evet, zamanı evet. ve on ve e, şu anda bizim suluklu çocuk sanat atölyesine 80 çocuk devam ediyor burada daha önce de <gülüyor> bunları konuştuk ee, şimdi artık onlar oranın lider gençlerinden hem kendi gruplarını kurdular o süreç boyunca birlikte yaptı, yani yaptıkları pek çok şeyin içinde bizi de <gülüyor> vardık <gülüyor> ama kendileri de ilerlediler hem de atölyede ...mahallenin diğer gençlerine ders veriyorlar her pazar günü hip hop atölyeleri yapıyorlar. Hem öğretmen oldular <gülüyor> hem gruplarını kurdular. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Evet ben ekibi de tanıtayım tabii. Burak Kaçar, Asil Koç ve Hasan Say bizlerle. Ve ise Özdemir maalesef e, okulu olduğu için bugün bırakamadı ve gelemedi. O da grubun içinde değil, değil mi? E şimdi tahribat-i isyan aslında rap grubu olarak <gülüyor> üç kişiden oluşuyor. E, Veysa Özdemir, hı hı. E, Asil Koç, Burak Kaçar, e, Hasan Nasay da onların bir üyesiydi ama o kendine başka bir yol çizdiği için e, direkt e, hı hı. Tahribati İsyan'ın üyesi değil şimdi. E, ama aslında bu çok da çekirdek bir grup değil çünkü Hasan aynı zamanda dansçı. Timur İlyas bizimle e, Londra'ya geldi. Hı hı. Bugün programa gelemedi çalıştığı için izin alamadı. Ee, ama e, o da geldi dansçı olarak ee, yani şimdi tahribat-ı isyan bir rap grubu var ama onun etrafında aslında pek çok dansçı arkadaşımız var hı hı. Ee, atölyede çalışan onlara destek veren ben e, Asile sormak istiyorum şimdi e, şeyden e, daha önceki konuşmalarımızdan Hani ilk rap'e başladığınızda mahalledeyken camların açılıp işte oradan mahallelinin size yürekten destek olması falan. tabii bu mekanın özel koşulları çok önemli. Bu mekanın kaybıyla nasıl bir şey hissettin? Ya öncelikle az önce söylediğiniz gibi mahalle yıkıldı ama aslında tam tersi mahalle müzik kişiliğini hiçbir zaman yitirmedi. Bu daha çok katlandı yani. Bizim dernek başkanımız da olsun Şükrü abimiz. Mahalle yıkılmadan önce hepsi mesela bireysel olarak işlerine devam ediyorlardı ama mahalle yıkıldıktan sonra hepsi bir grup kurdu, bir orkestra kurdu. Biz de aynı o şekilde olduk. Hı hı. Bir grubumuz var Funda bunun dediği gibi e, dansçı arkadaşlarımız var çevremizde. Tahribadisyen sadece aslında üç kişiden oluşmuyor yani. Grafitici arkadaşlarımız var. Hip hop sanatıyla uğraşan birçok arkadaşımız var. O Sulukule'nin duvarlarında, yıkımda gördüğümüz grafitiler sizlere ait. Evet, evet mi hepsi bize ait arkadaşlarımıza evet. ait. <gülüyor> Reak, respect. Evet, <gülüyor> ölü şehre hoş geldiniz. Evet, ee, ölü şehir ama bize <gülüyor> göre harikalardı ya her Değil zaman mi? yani. Evet. Evet. evet. Peki, e, biraz kendini de bize tanıtır mısın? Ben 19 yaşındayım. E, Trabzon doğumluyum. Üç kişilik bir rap grubumuz var. E, bu yaptığımız işle ilgili... Tek hayalimiz e, sevdiğimiz işi yaparak gerçekten güzel bir yaşam geçirmek. Çünkü <gülüyor> görüyoruz yani Funda ablalardan ve başka birçok isimlerden bize çok destek olan insanlar var. Hem onların yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz yaptığımız müzikle. Çünkü hiçbir karşılık beklemeden veriyorlar bu desteği. Hem bize hem mahalledeki çocuklara e, gerek enstrüman çalan arkadaşlarımız olsun gerek ufak dansçılarımız olsun falan. Ha biraz sana döneyim yolun evet başka farklı bir yere evrildi değil mi Gönülçelen falan <gülüyor> ya, evet, biraz anladı biraz oldu. kendini kısaca tanıt önce sonra da anlatır mısın <gülüyor> bu yol nasıl oldu nereden nereye evrildi <gülüyor> e şimdi biz e, Asille komşuyuz ben onun üstünde oturuyorum o da bizim alt komşumuz e, yaklaşık bebeklikten beri arkadaşım yani biz bir film izledik. Etkilendik bayağı Yugoslav Hip Hop Dansçıları diye bir film. Ve dedik biz de yaparız hani biz de bir grup kururuz yaparız. Çünkü hani bizim mahallede hip hop'a çok karşılardı. Evet. Herkes hani arabesk şarkı dinliyordu herkesin elinde tespih köşe başında duruyorlardı falan öyle. Biz de dedik değişik bir şeyler yapalım öyle bir heveslendik. O filmi taklit etmeye çalıştık hı hı, ve hı. başardık da zaten parklarda dans ediyorduk. Dans edince millet camlara çıkıyordu, bir daha bir daha diyordu. Bu yani da bizim... önce karşı çıkıp sonra Tabii. arkasından yürekler evet, baktılar, yittik. sanat çıktı değil mi? Evet, <gülüyor> öyle oldu. Ondan sonra röpe bulaştık, söz yazmaya başladık, işte bir şeyler ifade etmeye başladık. Ya Böyle oluştu yani. Evet, Hasan şu an bizim grupta değil ama birlikte olduğumuz zamanda da bize... Çok yararlı işler yaptı gerçekten yani. Şu an birlikte olmamamızın sebebi o kadar büyük bir sebep değildir. Hı hı. Yani herkes bir şekilde işini yapmak zorunda. Arkadaşımız bazen çok yoğun oluyor setlerden dolayı. Öyle yani. Peki Asil e, anne ve baban e, müzisyen galiba Evet mi? annem ve babam müzisyen. Ayrıca ayrılar hı hı. uzun hı hı. zamandır. Babamla görüşmüyorum. Hı hı. Ee, annem müziği bırakalı çok oldu. Ama şu ana kadar o da iki albüm çıkardı, 80'lerde falan. Hı hı. İsimlerini öğrenebilir mi? Annemin ismi Türcan, e, sahne adı Dilara'ydı. Babamın da Erdoğan e, ismi. Hı hı. Onlardan gelen bir yetenek gibi bir şey bendek idi yani. Evet, Burak sana dönelim, biraz kendinden bahset. Ee, sonra da nasıl yol kesişti birlikteliğinizden? Evet. Ee, ben 18 yaşındayım, ee, okuyorum lise 3. Okulda tanıştık Hı -hı. Asil ile beraber. İşte Sonra aynı... hedef ne? Konservatuar mı? Başka bir meslek mi? Yok. Aslında şu an hani böyle bir mesleki açıdan böyle büyük bir şey düşünmüyorum Hı -hı. yani. Hı -hı. Muhasebe bölümü okuyorum böyle. meslek Hı -hı. lisesi. Çok aslında hani memnun da değilim. Hı -hı. <gülüyor> Gidiyorum geliyorum tarzında böyle. Ama okumanın da hani bir şeyi var. Hani yararı oluyor tabii. İşte okulda tanıştık Asil'le. Aynı sırada. Sonra tanıştık, o sene beraber kaldık sınıfta filan böyle maceralar filan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte ben o zamanlar e, ilk sekizinci sınıftan e, lise 1'e geçtiğim sıralar işte hep müziğe böyle bir ilgi yazmaya başladım filan. Mahalledeki bir abim sayesinde. Zeytinburnu'da oturuyorum ben ayrıca. Eee... Sırada işte oturuyoruz derste dedim ben böyle böyle yazıyorum sen ne yapıyorsun filan o da ama rap hı hı. müzik dinlediğini biliyorum. Dedi işte ben de yazıyorum filan böyle. Ama yazmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedik hadi bir şeyler yazalım beraber yapalım filan öyle başladık. Çok da başarılı. Seneler oldum. seneler işte katladı katladı hı hı. katladı bir şeyler yaptık böyle beraber. Geldik buralara kadar. 2007 değil mi Funda? Çıkış 2007, 2007 mi? 2008. 2008. Evet, Biz evet, tanışmamız artık. Peki buradan şey nasıl Londra'ya gelelim? Bu Breaking Convention Festivali bu önemli bir festival. Yani ben tarayınca Google'dan baktım bilmediğim bir konu. Hakikaten işte birçok yerde etkinlikler, bir sürü etkinlik böyle yer yerinden oynuyor gibi falan öyle tanımlarla. <Gülüyor> evet, bunu akıl eden aslında bizim. Atölyede biraz destek olan bir arkadaşımız var, hı hı. Open, Open Visor adlı firmanın kurucusu, Abbas Noga, Nogaşteş. Ee, hafta sonu, Londra'da yaşıyor kendisi ama İstanbul'a geldiği zamanlarda atölyeye uğruyordu ve çocuklardaki bu hiphop'a olan ilgiyi görünce o düşündü. Ben dedi, John C.D.'yi davet edeyim ee, ve şey, e, burayı bir görsün dedi. Hı hı, hı. Ee, John Zidyi yani bu Breaking Convention'ı düzenleyen sanatçıyı atölyemize getirdi. Hı hı. Biz de bir o zaman anlamadık John Zidyi'nin ne kadar büyük işler yaptığını. <gülüyor> İki gününü bizim atölyede geçirdiler hep birlikte. Cumartesi günü erkeklerin hip hop workshopı, pazar günü kızların dansı hı hı. dans çalışmaları falan izlediler. John Zidyi çok heyecanlandı çünkü tek Teknik açıdan çok ileri buldu bizim çocukları. Hı -hı. Böyle bunu beklemiyormuş yani biz oraya gideriz sonra eğitmen götürürüz falan diyormuş. Ee, evet Hı -hı. ve ondan sonraki adım olarak aslında hep birlikte bir hip hop tiyatrosu yapma fikri var önümüzdeki sene için. Ama bunun bir adımı olarak çocukları oradaki Hı -hı. festivale Hı -hı. davet etti. Ee, Sadler's Wells e, tiyatrosunda e, festival e, Avrupa'nın en önemli dans tiyatrolarından bir tanesi. ...üç gün boyunca... ...beş bin kişi falan... ...gelip gidiyor. Aynı anda... ...hem ana... ana ...sahnede muhteşem gösteriler... ...izleniyor. Atölyeler... ...yapılıyor hı hı. ve fuayede... ...çocukların hı hı. ve toplumun katıldığı... ...ön etkinlikler oluyor. Ve bütün bu şeyler o kadar mütevazi... ...bir şey... ...bir organizasyonla düzenlenmiş ki... ...hiçbir şey yapmıyorlarmış hı hı. gibi... ...bu kadar büyük bir şey aksamadan... İlerliyor, çok etkilendik. Ana sahnedeki gösteriler bizim çocukların yaşadığı mahallelere benzer mahallelerden gelen gençlerin deneyimde paylaşın. Evet, 16-26 yaş arası gençlerden oluşan dans grupları izledik. Ee, hakikaten yani akıl alır gibi değildi öyle değil. Çünkü şimdi sanki şey yapalım bir böyle hani Londra'da biz de oradaymışız gibi bir parçanızı dinlesek bakalım sadlarız gibi olur mu? Çok iyi olur, <gülüyor> tamam. ne güzel olur. Bak, oda sana şok. Hadi geri geri koş. Şimdi ödemeden ona koş. Sana dedi repedeme koş. Gelene de kan izlerle yanlışsa sapacak kan izlerle araya yaramaz o bana dedin ama ininlerim o zaman gözümü kapatıp yalanı nasıl çıkışın araya, araya yaramaz o bana dedin ama ininlerim o, o zaman gözümü, gözümü kapatıp yalanı konuş hadi delimi bu diyemedim kalemim dur gelelim adına konuşan adamı tanıma fırsatlar başı yeni Följde för det jag tror, kalla kalla gider. Är tamam, men peki, borde nåt det? Börja kalla nåt det? Gå tillbaka, låt mig se om det går. Men jag vet inte om han kan göra det. Det är inte så lätt att få tillbaka. Det är inte så lätt att få tillbaka. Det är inte så lätt att få tillbaka. Det är inte så lätt att få tillbaka. Det är inte så lätt att få tillbaka. Det är inte emeklerinize sağlık. Evet. Teşekkürler. <gülüyor> Bunda festivalle ilgili başka bir söyleyeceğim bir şey. Evet, yani şunu söylemek istiyorum. O, o kadar mütevazi ve Hı -hı. o kadar doğal düzenlenmiş bir organizasyon ki mesela dün belediyenin düzenlediği roman şenlikleri vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani hani kime çiçek verilecek, nasıl teşekkür edilecek? Hani o güç oyunları sürekli onu hissediyorsunuz. Hı -hı. Halbuki orada Tamam Londra da e, bu kentsel yenilenmelerden, dönüşümden hı hı. He, nasibini almış. Eski pek çok endüstri binası, lüks restoranlara dönüşmüş. E, ama e, bunun yanında en önemli tiyatrolarında bu kültüre ayırıyorlar ve ağırlıyorlar hı hı. insanları. Hı hı. Ve hiçbir e, e, e, bir a, kimsenin ayrıcalık e, görmediği, e, lüzumsuz yere... E, takdir edilmediği Hı. bir alan o açıdan da çok öğretici oldu, hatırlatıcı oldu bizim için tekrar. Hı. Evet ben birer, ikişer cümle hepinizden bir Londra deneyimini alayım. Ne hissettiniz? Hemen parçalara geçelim. ya yani Londra'da kültürün olduğunu hissettim. Gerçekten hip hop kültürünün Hı. oradan hani Hı -hı. bayağı bir hissettim. Hı -hı. Evet. Çünkü hani kafamda çok fikir doldu oraya gittiğimde. Hani bayağı bir fikirle doldum. Çünkü Türkiye'de öyle bir imkan yok. Çünkü orada Hani bebekten yetişiyorlar. Çünkü onların sanatı bu. Bebeklikten yetişiyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz bizde başlamayış 15, 17, 18. Evet. Öyle tam odunlaştıkça başlıyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, sanat ne bileyim. <gülüyor> yapın, mutlu oldum mutlu yani oldum. orada. <gülüyor> Çok mutlu <gülüyor> oldum. Bütün bir, bir sürü de fikirle doldu kafam. <gülüyor> Çok güzel. Evet. Hmm, şimdi mesela Londra'yla Türkiye'deki hip-hop'u karşılaştırmak <gülüyor> bence biraz aptallık olur. Çünkü burada bir parti olduğu zaman oraya giden en fazla yani yaşı en büyük insan 17 veya 18. Londra'daki bu olaylar ise nasıl oluyor? Şöyle mesela bir workshop oluyor. 40 yaşındaki insan oğlunu veya kızını alıp da dans öğrenmeye hmm. gelebiliyor i̇şte yani. dediğim gibi kültürüne sahip yani harika, çıkıyor. Harika gerçekten harika oraya gittiğimize gerçekten çok mutlu olduk. Çok hmm. heyecanlandık hmm. ve kafamızda çok güzel şeyler oluştu Hasan'ın hmm. da dediği gibi. Hmm. Tekrar Şubat'ta gitme gibi bir ihtimalimiz var. İnşallah. Bu sefer bu sefer büyük bir gösteriyle İnşallah. gitmek Harika. istiyoruz. <gülüyor> Gösteriye çıkamadık vizelerimizi geç aldığımız <gülüyor> için. Lanet sistem. <gülüyor> <gülüyor> evet bırak sen. Ya ben de işte sonuçta arkadaşlarımla beraber ilk yurt dışı tecrübemiz bu. Evet. Beraber olmamız benim için en önemli şeydi burada. Hani bir iş için gittik. İş için gittik. Bir yaptığımız iş de eğlendiğimiz bir iş. Tabii. Hoşumuza gidiyor sonuçta hani bu işle hı. uğraşmak. Beraber gittik, beraber yattık, beraber hı. gezdik, beraber dolaştık, beraber yedik. Aile Çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya oradan işte bunlar var benim aklımda. Ve orada hı hı. E, bulunduğumuz yerde insanların birbirine saygısı, orada hani bizi... <gülüyor> Sanata hani, saygı. Evet, evet evet, sanata saygı. İnsanların her yaptığı iş hani herkes eyvallah. Hani bir <gülüyor> emek var sonuçta ortada. Adam diyor ki yapmış tamam sahnesi de güzel olay bitmiştir yani. Bir de ülkesine çok aşık insanlar. Aynen ya cadde başı İngiliz bayrakları, İngiltere bayrakları. <gülüyor> çok aşıklar. Çünkü bunda yüreğine sağlık, emeklerine sağlık içinden nereden nerelere geldiğinizi biliyorum hakikaten. Daha daha dışa açılsın inşallah. Ve daha neyelere neyveler. gidebileceğini görür, kesinlikle. görünce... Kesinlikle bu inançla ee, hakikaten. O, yani hakikaten. Evet. Şimdi ben böyle gözler tabii dinleyiciler onu göremiyor ama ben gözlerdeki ışığı da görüyorum. Müthiş umut verici, <gülüyor> heyecan verici benim için de bir deneyim. Evet parçalarınızla bitirelim. Maalesef zaman dar. Kentin tozu veda ediyor. Haftaya buluşmak üzere diyerek tahribata isyana veriyoruz sözü. Canlı canlı. Bal küpü. Hey yav. Hey yav. Sakturkirmen kan inte skicka mig till Berlin, kika benne yarna. Idag i yara. Stor problem är pengar, var försiktig, försök inte Barsaklarım haliç Bu sana son söz Anlatsan anlamaz on kere Bir Bir Neden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 bara bakıyorum, om yok gibi bekirsin Inanma derse bu en son Sonra o zamane en lazım Dostum el olsun Yazari, mp-limine görevin bu Benim annem ne olsun Kötü, Bi hata ya penca neden dönülmez geriye neden boş sanma son kazanla sananama son kere bi hata ya penca neden dönülmez geriye neden Evet e, Londra heyecan falan derken programı kapattık ama aslında sormamız gereken bir soru vardı. Yarım kaldı bu rap tiyatrosunu e, söyle anlatacaktım Funda önemli. E, evet John C.D.'nin e, aslında üzerinde çalıştığı bir şey. Hı -hı. Bu 9 senedir e, Breaking Convention festivali yapıyor ve festival hip hop tiyatrosu ekiplerini ağırlıyor. Evet böyle bir hayal kurmasının sebebi şu hip hop kültürü maalesef daha çok hep battle'lara yani rekabete ve hı hı. E, battle battle'lara <gülüyor> <gülüyor> e, rekabete alet olan bir sanat ama e, çok e, ama çok e, Pek çok yaratıcılığa çok elverişli. O yüzden de John D. düşünüyor ki bu, bu yarışmadan çıkartalım bu kültürü de dönüştürmek adına Hı -hı. aslında bir hikaye anlatma, bir tiyatro yapma, Hı -hı. Bir birlikte bir müzikal gösteri hazırlama aracına dönüşsün Hı -hı. diyor. Ve biz örneklerini hem gittiğimizde izledik. ...kısa kısa doğaçlama gösteriler izledik. Örneğin violoncele karşılık veren bir dansçı... ...dansçıyla violoncenin ilişkisi... ...ya da e, seyircilerden gelen küçük bir hikayeyi oynayan... ...doğaçlama o anda hmm. dans eden hmm. dört e, dansçı vardı... Eee mahalle bizim mahallede de doğaçlama yeteneği çok güçlü zaten hani Hasan evet. sayın da e, işte hemen ana rolü alması bu yolda ilerlemesi Hı -hı. falan da yani bunun bir örneğidir. Küçükler de aynı şekilde hem hikayeyi anlatmaya hem oyunculuğa çok yetenekliler. O yüzden Bu hip hop tiyatrosu benzeri bir çalışma yapmak bizi çok heyecanlandırıyor mahalledeki bütün diğer müzisyencileri, müzisyenleri pardon, <gülüyor> müzisyenleri, ritimcileri, işte keman çalan çocukları, belki kadınları. Çocuk küçük çocukları da katarak hep birlikte çok, bir çok e, hip hop tiyatrosu bu. hazırlamak istiyoruz. İnşallah. Yolunuz açık olsun diyelim. Afin. Hayalleriniz evet. gerçek olsun. Bu Peki evet Tüba. Getmemiz için klübimizi geciktirdiğimiz için özür diliyoruz bekleyenlerden. Evet bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Klip karşınızda olacağız. Klipler, tiyatrolar. Tamam. Evet, devam. Evet. Ben de meşhur olacağım. Böylece demek çıkanlar. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık Biz ve kapatıyoruz. Geliyor. Ayağ. Sonar.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 Yardım adı altında toplanan paralar Spor, ayakkabı yasak ama cephe para var Üstüne yazı yazma, eskimesin sıralar Karne için bile para lazım bu aralar Bugün nöbetçiyim, öğretmen ayakçısı Kızlarlar bana söylediğim desen dayakçısın Notla tehdit var, sınıfta kalmaya meraklısın Şimdi söylesen öğrenci ne yapsın? Sisteme sokucam, elimde çomak Kalbimde, aklımda çekinç ve orak Sen de sokacağım elimde çomak kalbimde aklımda çekiç ve orak Sen de sokacağım elimde çomak kalbimde aklımda çekiç ve orak S Sokacağım elimde çomak kalbimde aklımda çekiç ve orak. Beden dersindeki hayali toplar öğrenen Arabaşkan parayı topla. Toplar. Meydana çıkarsın. Polis de şok var. Sen de kaldır dostlar. Elimde çomak var. Öğretmen satıcı, öğrenci müşteri. Biz sadece parasız eğitim istedik. Koyunlaştırılmış bir nesil var karşında üst tenik. Her de sağlıksız 3 liraya hamburger Mektepsle kapışır her dakika kontrol kamera çalışır kankalar sınavda birbiriyle yarışır çalarsanız sabah 6'da çalışı işte bu sözler tüm öğrencilerin haykırışı Sistemi sokacağım elimde çoma kalbimde aklımda çekiş ve orak Sistemi sokacağım elimde çoma kalbimde aklımda çekiş ve orak Sistemi sokacağım elimde çoma Kalbinda, aklımda, check-inç ve orak Sistemi sokucam, elimde çoma Kalbimde, aklımda, check-inç ve orak Hey! Saint G Assis blank Okay How about the isyan? Poisy Yeah Açık vado man Yeah